Plastik cerrahım ben diyor bir e, doktor kardeşimiz. E, tabii ki işin içine estetik girince biraz işin rengi değişiyor. E, keyfi uygulamalar da olabiliyor. Bunlara da tabii biz e, eşlik ediyoruz. Bunun uygulamasını biz yapıyoruz. Bundan dolayı keyfi uygulamaların e, uygulamasını yaptığımızdan dolayı biz de mesul olur muyuz? E, tabii ki. Bir insan e, günah e, işlemekle günah olduğu gibi, günah işlemiş olduğu gibi günaha ortam hazırlamak, günaha sebep olmak, o günahın yapılmasına e, sebep olmak, vesile olmak da hı hı. belki birebir aynısı olmasa bile yani onun tabii gram olarak veya litre olarak, e, kilo olarak efendim metre olarak bir ölçüsü yoktur ama o işi bizzat e, isteyen kişi kadar olmasa bile belli oranda günahkardır ve o işi yapmaması lazım. Şimdi plastik cerrahi günümüzde çok yaygın. Yine kardeşimizi tebrik ediyorum. Yani bu konudaki hassasiyetinden dolayı Plastik cerrahi kişinin yani birçok kişi vardır ki efendim mazeretten dolayı ciddi manada e, böyle bir mazereti vardır. Bu mazeretten dolayı e, bu mazeretini gidermek için yapılırsa yapılırsa elbette ki burada bir e, mazeret var ve burada bir ihtiyaç vardır. Ama bu plastik cerrahi e, ya da estetik ameliyat gibi onları da işin içine katarsak daha iyi evet. olacaktır. Yani vücutun Efendim şeklini, görüntüsünü, yaşlılığını ya da efendim yani istenmeyen görüntüleri, bir kaprise girmek ya da efendim komplekse katı, kapılmak şeklinde efendim nedir o? İşte dudaklar inceymiş kalınlaştırmak, kalınmış inceltmek, işte vücutun çeşitli yerlerine operasyonlarla bunları değiştirmek. Bunlar bir mazeret olmadığından dolayı. Mazeret ise geçerlidir. Bakınız, mazeret ise geçerlidir. Ama mazeret olmadığı şekli şekliyle ise bu vaziyetiyle müdahale etmek ve bunları plastik cerrahi ya da estetik ameliyatla değiştirmek tabii ki asla ve asla kabul edilemez. Dinimiz bunlara cevaz vermiyor. Evet. Müzik